Hocam adaletli olmanın olmazsa olmaz şartı Allah'la beraber yaşamak mıdır? Yani insan geçi dünya menfaatleri için ahiretini feda eder mi? Bunu yapanların imanı mı zayıf yoksa akılları mı? İmanın zayıf olduğu kesin. Zaten kafirlik ile müslümanlık arasındaki fark dünyayı ahirete tercih edip etmemektedir. Kafirler dünyayı ahirete tercih eden kimselerdir. Ahireti inkar eden kimseler değillerdir. Onun için şimdi siz Dünya'yı eğer tercih ediyorsanız <gülüyor> hiçbir zaman doğruları söyleyemezsiniz. Söylerken acaba bunun bana getirisi ne olacak, götürüsü ne olacak diye düşünmeye başlarsınız. Ama Allah'ın rızasını tercih ederseniz her zaman doğruları söylersiniz. İsterse etrafında, isterse hiç kimse olmazsın, kim ne yaparsa yapsın. Nasıl olsa Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bunun karşılığını göreceğiz dersiniz. Dolayısıyla menfaatler, insanlar en çok menfaatlerini tercih ederler. Bu konuda hocalık falan beş para etmez yani. Allahü Teala öyle bir imtihan ediyor ki insanları insanların en zayıf noktasından imtihan ediyor. Ahireti mi tercih ediyorsun, dünyayı mı? Önce birçok yerde bakarsınız ki doğrular söylenmiyor. Mesela şimdi işte <gülüyor> bir cemaate karşı bir hareket başladı diye dün o cemaatin yanında olanlar şimdi yüksek sesle karşısında olduklarını söylüyorlar. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor yani? Durum ve şartlara göre niye konuşuyorsunuz? Her zaman adil olmanız lazım. Her zaman adil olmanız lazım yani e, şeyde mesela biliyorsunuz o cemaatin en popüler olduğu dönemlerde biz hatalarını burada çok açık ve net bir şekilde söyledik. Ve kendilerine de söyledim ben, sizin benden daha iyi dostunuz olmaz. Bak ölmeden önce sizi uyarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla <gülüyor> olay bu yani şey yapmamak lazım. Evet.